Öğrenmenler Doğan Ciceloğlu ile İnsan Insana programına hoş geldiniz. Yaşam bir yolculuk ama bu yolculuğu tek başımıza yapmıyoruz. Önce istesek de istemesek de birileri doğmamıza karar vermiş durumda annemiz oluyor babamız oluyor. Kardeşlerimiz olabiliyor. Evde belki ninemiz var dedemiz var ablamız abimiz dayımız halamız. Bunlar seçimlerimiz değil, bize verilmiş, paketle geliyor. Ondan sonra okul arkadaşlarımız var ve biz bu arkadaşlar içerisinde yavaş yavaş bazılarını, daha yakın arkadaş kabul ediyoruz, bazılarını umursamıyoruz. Ve ondan sonra büyüyoruz, bazıları daha da özel gelmeye başlıyor ve onlara ayrı bir gözle bakmaya başlıyoruz. ...seçicilik oluyor. Nişanlanıyoruz. Efendim evleniyoruz. Ve evlenmeden önce gidip mobilyalar alıyoruz. Yatak alıyoruz. <gülüyor> Ve anlıyorsunuz bu size. <gülüyor> Ve ondan sonra bizim de çocuklarımız oluyor. Ve yolculuk devam ediyor. ...biz amca oluyoruz... ...biz dayı oluyoruz... ...ve... ...baba olmanın ötesinde... ...anne olmanın ötesinde... ...dede olma... ...nine olma var... ...yaşam döngüsü devam ediyor... ...şimdi burada önemli olan soru... ...aslında... ...biz... ...bu yolculuğu kendi yolculuğumuz olarak mı yapıyoruz... ...yoksa... Birileri bize sen şöyle bir yolculuk yapacaksın diye ısmarladı mı? Yani ben kendi yolculuğumu mu yapıyorum yoksa benden beklenen yolculuğu mu yapıyorum? Bu işte nerede kendisini belli ediyor? Bu yaşam yolculuğunda seçimlerim benim seçimlerim mi yoksa benden beklenen seçimleri mi yapıyorum? Kendisini Orada belli ediyor. Bu program seçimlerimiz konusunda farkında olmayı geliştirme, artırma programı. Biz böyle bir yolculuğa çıktık. Ve bugünkü programımızda benim iki konuğum var. Bunlar çok özel insanlar benim için. Levent Üzümcü ve Ebru Üzümcü. Ben önce Ebru'yu tanıdım bir konuşmamda dikkatimi çekti. Tabii böyle bir güzel kız dikkat çekmez mi? Hemen cıvıl cıvıl gözler. Ve daha sonra kader kısmet öyle bir gelişti ki Ebru benim asistanım oldu ve uzun yıllar asistanlığını yaptı. Ve Ebru'nun sayesinde ben yavaş yavaş şimdi Türkiye'nin şimdi tüm Türkiye'nin tanıdığı kişiyi tanıdım. Levent Üzümcü. Onlar bugün benim konuğum. Tabii gençlerimiz var burada. Sizler de hoş geldiniz. Ebru'cum, Levent'cim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne güzel sizlerle böyle beraber oturup şu programda bir sohbet oluşturabilmek. Levent'cim, önce sana sormak istediğim bir soru var. Tabii ki. Ebru'yla nasıl tanıştın? <gülüyor> Ebru'yla... E biz üçüncü sınıftaydık. E, bu da üçte okuyordu o zaman. Psikoloji okuyordu. O rehberlik ve psikolojik danışmanlık okuyordu. E, biz İstanbul'a geldik. Bir tiyatro oyunuyla. Şu an hala İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatralı'nın hala organize ettiği bir gençlik günleri vardı. Genç Günler oldu şimdi ismi. Onun e, bir uzantısı olarak Kadıköy'de Haldun Taner sahnesinde oynamaya geldik. Ben tabii yıllar sonra... ...o sahnenin bir parçası olacağımı bilmeden... ...orada Ziyaret Adlı Düren Mantın oyununu oynamaya gelmiştik ki... ...bir arkadaşımız vasıtasıyla Ebru'da gelmişti oyunu izlemeye... ...benim bir sınıf arkadaşım vasıtasıyla... ...daha sonra yıllarca antire alacağım merdivenlerde oturup... ile hiç bunları bilmeden... <gülüyor> ...Ebru'yla oturup sohbet etmeye başladık... E, ...hoşlandığımızı hissettim... Birbirimizden. Hissettin. Sonra arkadaşını ziyaret etmek için o eski Eskişehir'e geldi. Evet. Biz de o arkadaşla altlı oturuyorduk. Öyle evet. başladık işte ilişkiye. Evet. Evet. Şimdi Ebru'cum sana bir soru var. Şimdi senin gözünden o sahneye dönelim. Neler oldu orada? <gülüyor> Nerede dikkatini çekti? Dün gibi aklımda tabii çok keyifliydi. Levent'le ilk konuşmamız, ilk paylaştıklarımız bana şunu düşündürmüştü. Ay ama çok zorluyor dedim. O kadar çok konuşuyordu ki Levent. Evet. <gülüyor> Bir sürü şeyler anlatıyordu falan. Tabii o öyle yapınca ben biraz daha böyle kendimi geri çeker pozisyon aldım. Ondan sonra oyunu izledim. Bu sohbetin akabinde oyun vardı, oyunu izledim. Oyunu izlerken yalnız ona söylüyorum yani böyle neredeyse sırf Levent'i izledim. O kadar yakışıyordu ki sahneye upuzun boyu filan böyle. Vay dedim ya, bu çok hoş bir çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Konuşkan da güzel böyle sohbet filan. Bundan iki çocuk yapılır. <gülüyor> hemen, hemen o zaman demedim tabii ona. Ondan sonra... evet. evet. Evet. Tabi bu arada dün gibi hatırlıyorum diyor ama 15 yıl olduğu için üzerinden bir 15 yıl geçtiği için Dün gibi hatırlamak o kadar da kolay değil tabi ki Kadınlar hatırlar Hatırlarlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kadının hafızası başka oluyor Şimdi bir veterimiz var onu beraber izleyelim Daha sonra onun üzerinde konuşacağız Evet. Kadın ve erkek ilişkilerini düşündüğünüz zaman sizce Seçen taraf kadın mı, erkek mi? Yani bir ilişkiyi başlatmaya kadın mı karar veriyor sence, erkek mi? Bence kadının rolü daha aynen, daha etkili. Kadın karar verir. Neden? Kadınlar zordur da ondan. Kadın. Neden? E, çünkü kadın beğenmediği zaman erkek ona yanaşamaz zaten. Tabii karar verir. Neden? Yani kadın isim ettikten sonra bir erkekle birlikte olmaz. Önceden erkeklerdi ama şimdi bence kadınlar. Neden? Neden? Şimdi yani devir tersine döndüğü gibi şimdi yani... ...erkekler daha çekingen kalıyor ama... ...kadınlar daha bir girişken oluyor artık bu konularda. Şu devirde kadın karar veriyor yani aslında erkek kadın eşitli derler ama... ...biraz bu devirde biraz kadınlarımız ön plana çıkmış gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Neden? Yani neden çünkü hani bayanlar şu zamanı daha seçici olmaya başladılar. Hani kaşıydı, gözüydü ya da eğitimiydi, parasal durumuydu... ...özellikle parasal durumlar çok önem veriyorlar. O yüzden... Ne bileyim, kadın daha ön planlı diye düşünüyorum. Ya yani kadın karar veriyor diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey de vardı evlilikler. Erkek çok konuşur ama kadın dediğini yaptırır gibi bir şey vardı. O yüzden. Evet. Şimdi. Değerli izleyenler ben e, programın girişinde bir seçimden bahsettim. Bu seçim tabi. Es seçimine doğru gidince önemli bir seçim oluyor. Yaşamın boyunca beraber olabileceğin bir insanı seçme durumu oluyor. Ebru'cuğum. Sana sorayım, hakikaten bu seçimde kadın mı seçiyor, erkek mi seçiyor? Değişik görüşleri gördük orada. Sen ne diyorsun? Şimdi umalım ki her iki tarafın da birbirini karşılıklı seçmesi söz konusu olsun. Çünkü aksi takdirde olay tecavüze girer. Bu tecavüz sadece cinsel anlamda düşünülmemeli. Sosyal tecavüzler de var, psikolojik tecavüzler de var. Bir kişinin rızası, isteği, arzusu olmadan... ...benimsin, benimle olacaksın... ...tavrı içerisinde birisi davranıyorsa... ...karşıdaki kişiyi psikolojik anlamda... ...tecavüze uğratıyor demektir. O anlamda... E, ...elbette iki tarafında aslında isterseniz... ...benim görüşüme göre... ...birbirini seçmesi durumu söz konusu. Fakat böyle deyince de her zaman... ...çok ideal bir görüp, değerlendirip... ...süzgeçten geçirip... şu işte bir kanaat getirme anlaşılmasın. Çünkü e, seçme... ...olayı içerisinde çok farklı... ...mekanizmalar... O işin içinde olabilir, kaliteli seçimler olabilir, kalitesiz seçimler olabilir. Evet. Fakat iki insan bir araya geldiğinde her iki tarafında bu sürece muhakkak bir katkısı vardır. Evet. Gerçekte olan ne? Levent'ciğim. E, um, umalım ki böyle bir ülkede yaşıyor olalım. Yani kadınların da söz sahibi olduğu, kadınların da gerçekten bir ilişkiye başlamakta ya da hayatını idame ettirmekte söz sahibi olduğu bir ülkede yaşıyor olalım. Ama baktığımızda hiç de öyle bir ülkede yaşamıyoruz. Demek ki kameraları doğru insanlara çevirmedik bilmiyorum ama tabii ki böyle yaşayan insanlar da var ama hala ikisi birbirini görmeden evlenmiş olan insanlar var Türkiye'de. Evet. Hala evlenmiş olduğu insanı e, öyle kabul etmeyip de onu değiştirmeye kılıyıyla kıyafetiyle oynamaya çalışan birçok insan var ülkede. Evet. E, umalım ki Umalım ki böyle bir ülkede yaşıyor olalım evet. ama ülkenin gerçekleriyle. Bu söylenilenler çok birbirini tutmuyor. Eskiden bir program vardı sürekli ne izlemek istersiniz televizyonda diye sorarlardı. Belgesel derlerdi. TRT'ki sabah akşam belgesel verirdi. Kimse izlemezdi. Ona benziyor. Evet. Değerli izleyenler bugün burada seçim yapmış, birbirini seçmiş konuklarımız var. Aslı hoş geldi. Hoş bulduk. Arif hoş geldi. Değerli izleyenler benim kitaplarımdan ee, Arif ismini hatırlıyorsunuzdur halde bu Arif o Arif değil. <gülüyor> Önce bir haç daha getireyim. İsim benzerdi. İsim benzerliği. Fakat ikisi de yakışıklı. <gülüyor> Öyle. Eylem hoş geldin. Hoş Eylem sana bu ismi veren <gülüyor> baban mı annen mi? Beraber vermişler. Beraber vermişler. Solcu muydular? Sosyalist miydiler? <gülüyor> Hala öyleler. Hala öyleler. Ayrıca güzel buradan onlara selam gönderiyorum. Evet böylelikle özlemlerini bir isimle gerçekleştirmişler. Gökhan hoş geldin. <gülüyor> Değerli izleyenler burada biz tabii stüdyoya girmeden önce konuştuk. Aslı da Arif nişanlı durumunda sözleşmiş durumda. Aynı şekilde eylemle Gökhan. Gülsüm sen de hoş geldin. <gülüyor> Senin yolculuğun henüz devam ediyor. Bakalım seçimler nasıl olacak. Şimdi bu seçim sürecinde kız mı erkek mi seçerken süreçlerde kimin etkisi daha çok oluyor şeyinde gerçekte olması gerekeni başka sizde nasıl oldu bu karar vermeye doğru nasıl gittiniz? Önce senden dinleyeyim Aslı. Biz ilk başta pardon. Biz ilk başta e, lise sonunda aynı dershanedeydik, arkadaştık. E, üniversiteyi kazandığımızda e, aynı bölümü kazandığımızı fark ettik kayıtlarda. E, tabii üniversiteye başlıyorsunuz, yani kimseyi tanımıyorsunuz, ortam çok farklı. Tanıdığım bir arkadaşım olduğu için hemen Ay, onunla evet. arkadaşlık kurmaya başladım. Da. Daha sonra ilerleyen vakitlerde. Evet, pişman <gülüyor> olmadım kurduğum arkadaşlıktan. Olmadı. Ayrıl senden dinleyin. Evet, yani lise sondayken tanışmışımız var. Ama işte üniversiteye hazırlanacağız, işte aklımıza sadece üniversite falan derken tabii biraz kalbimize gem vurduk. Evet. Ama üniversite artık önümüz açılmış. O zaman da görünce zaten benim doğru kız bu. <gülüyor> Hissettin yani. <gülüyor> evet, yani. Evet. Peki, sen işaret verdin de sen doğru kızsın diye öyle bir yani, hatırlıyor musun? tanışmak istemi biliyoruz zaten. Demek Bil ki biliyor zaten. Harika. Bak evet, önemli. bile. Evet. Hakikaten biliyor muydun? Ha biliyordum. biliyordum. <gülüyor> o da gönlü olunca zaten. <gülüyor> Aha. Peki. Çok teşekkür ederim. Eylem mikrofonu. Aa Gökhan yaklaşık 8 sene Londra'daydı. Ee, Türkiye'ye döndükten sonra e, iş arayışları sırasında benim insan karakter yönetici yaptı, yaptığım şirkete başvurmuştu. Ve onunla bir mülakat yaptık. Neyse evet. <gülüyor> ben ilk andan itibaren her e, detayı öğrenebilme şansına sahip oldum. E, ben o anda etkilenmiştim Gökhan'dan. E, sonrasında onun Türkiye'deki arkadaş çevresinin de... E, ...çok geniş olmaması nedeniyle çokça vakit geçirebilme fırsatı bulduk. Eylem sen ne kadar bilinçlisin. Ben imkanları <gülüyor> iyi değerlendirdim. Evet, çok güzel. Peki Gökhan, sen Eylem'in seninle ilgi duyduğunu ve... E, ...sana böyle özel bir gözle baktığını fark edebildin mi? Yani fark ettim ama Eylem bahsettiği iş görüşmesinde ben tabii öncelikle... E, profesyonel olarak backgroundumu paylaşıyordum e, görüşmeyi yapanlarla ama eylemin cıvıl cıvıl olduğunu o, e, e, her şey, olumlu tavrını e, sezinledim e, ve e, herhalde karşılıklı başladı e, evet. evet ve de e, belli bir süre sonra da, evet onun da ilgilendiğini fark ettim, fark ettim. evet hoş geldiniz şimdi eee Evet, için sana bir soru sormak istiyorum. Böyle. Önce yeniden belirteyim. O kadar mutluyum ki sizi burada bulup <gülüyor> görmekten. İkili dostum. Sevgili dostum. Biz, sevgili de, çok dostum. Oluyor, sağ ol. Biz evet. de çok mutluyuz. Ee, şimdi bir erkek ben seçtim şeklinde bir tavır içerisinde. Başka bir erkek. Abi gerçek şu ki ben seçildim tavır içerisinde. Şimdi erkek psikoloji bakımından bu ikisi arasında bir fark olur mu olmaz mı onu merak ediyorum. Ya tabii bu biraz da şeyle bağlantılı. Sizin doğal ortamdaki sürecinizle bağlantılı. Eğer rakipleriniz varsa ve hmm. aynı rakiplerle aynı amaç doğrultusunda hareket ediyorsanız o mesela doğadaki kadar kırıcı olabilir. Bu örneklerini de görüyoruz. Aynı kıza aşık olmuş iki erkek birbirlerini yiyebilirler. Ya da üç dört kişi birbirine girebilir. Ya da gönlünün birinde kalması durumunda siz o sizi sevmiyor olsa bile onu sevenlerin yoluna çıkabilirsiniz. Bu biraz bizim ilkel tarafımızla da bağlantılı. Ama bir yandan da biz de insanız. Düşünebilen hayvanlarız. Tabii ki bizim de hayvani yönlerimiz var. Onun için bunun tatmin olabilmesi için bir de düşünen bir hayvan olduğunuz zaman seçilmek çok güzel bir şey. Hele seçtiğiniz sizi seçmişse harika bir duygu. Ama tekrar ediyorum herkesin başına gelebilecek bir şey değil bu. Evet. yani herkes o kadar şanslı olmuyor evet. diyorum ya birbirini hiç görmeden evlenen insanlar var evet Ebru'cum şimdi bu toplumsal dinamiklere baktığımızda bana öyle geliyor ki hem kız kendi seçtiği erkek tarafından seçilmek istiyor hem de erkek kendi seçtiği kız tarafından seçilmek istiyor ve buna Toplum diyor ki reklamlar yoluyla Hey bu kahveyi istersen, içersen, bu giysiyi giyersen, bu ayakkabıyı giyersen, şöyle yürürsen, şunu yaparsan, bunu yaparsan. Reklam sanayiyeti sanki bunu bir kaynak olarak kullanıyor. Müthiş bir motivasyon kaynağı olarak. Ve herkesin gönlünde böyle bir seçtiği tarafından seçilmek arzusu falan var. Şimdi ben bu e, yolculuğun böyle devamına doğru gitmek istiyorum, başlamak istiyorum. Şimdi... Netice itibariyle diyelim kararımızı verdik, süreçledik, işte eller öpüldü, düğün oldu, şu oldu, bu oldu, evlilik kuruldu. Evliliğin ben iki temel ilişki üzerinde yürüdüğünü düşünüyorum. Bir tanesi insan insana ilişki. Kadın da insan, erkek de insan. Öbürü karı koca ilişkisi. Bir kadın var, bir erkek var. Şimdi her iki boyutta bana önemli geliyor. Bu her iki boyutunda ihmal edilmemesi lazım, farkında olunması lazım. Şimdi benim sormak istediğim soru şu, senin gözlemlerin çerçevesinde. Çünkü sen bir psikoterapistsin, eşleri görüyorsun, konuşuyorsun, süreçliyorsun, birçok şeylerin farkına varıyorsun. Bizim toplumumuzda izleniminle genellikle bu iki boyutunda insan insana ilişki boyutunun bir de kadın erkek boyutunun bilincinde olarak evleniyor muyuz? Bilincinde olarak evliliğimizi yürütme durumu oluyor mu? Senin gözlemlerin izlenimlerin ne durumda? Hı hı. Elbette o şekilde olanlar da var fakat daha çoğunlukla benim rastladığım ve gözlemlediğim rollerin ön planda olduğu evlilikler ve ne yazık ki o evliliklerden olan çocuklardan da hep rolüne uygun davranması beklentisi içerisinde o canın biricikliği kavramı kayıp gidiyor. Ve ondan sonra sorunlar baş göstermeye başlıyor. İşte aman ders çalışamıyor, hep bağırıyoruz, laf dinletemiyoruz, nasıl yapacağız filan böyle süreçler içerisine evet. giriyoruz. Senin bu rollerde deyince ben bir seminerimde verdiğim bir örneği hatırlıyorum. Adam 30 yıldır evli kalmış ve eşi vefat etmiş. Ondan sonra bu adam 6 ay sonra evleniyor. Şimdi konuşuyorsun diyor ki Allah rahmet eylesin iyi karıydı diyor. Ama karıydı. Hı -hı. Ve sonra bakıyorsun ki... ...karı kıtlığı da yok. Allah rahmet eylesin... ...o gitti. Ee, yalnızlık Allah'a mahsus. Bir karı lazım. E çok karı var. Hı -hı. Hakikaten o düzeyde... ...kaldığın zaman... ...yani pek o kadar seçim yapmana da... ...gerek yok. Şimdi, öbür tarafa da baktığın zaman iyi herifti diyor. Yani herif-karı... ...ilişkisi Hı -hı. götürebiliyor... ...bunu. Şimdi... Bu bilinç yani evliliğin bir insan insana boyutu var. Bir de kadın erkek ilişkisi boyutu var. Her ikisinin de kendine göre gereksinmeleri var bilinci. Sence evlilikte yaşatılması gereken, çiftler arasında canı tutulması gereken bir bilinç olarak görüyor musun? bir terapist Kesinlikle. Olarak. Bunun olmadığı yerde hiç istisnasız mutsuzluk var. Kendini değişik şekillerde gösterir. Sinir olarak gösterir, ülser olarak gösterir, unutkanlık olarak gösterir. Çok çeşitli şekillerde kendini yaşamda gösterir. Fakat temelinde baktığınız vakit muhakkak insan ilişkileri vardır. Evet. Değerli izleyenler, kısa bir aradan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Değerli izleyenler, sohbetimize devam ediyoruz. Levent'çim ben seni sadece bir sanatkan olarak görmüyorum. Sen toplum sorunlarını gözleyen ve özel sohbetlerimizde düşüncelerini dile getiren ve duyarlı olarak izleyen bir insansın. Ve kendin çocuk yetiştirirken bu gözlediğin, bildiğin şeyleri ailede yaşatmaya çalışan birisisin. Ve toplumumuzun içindesin. Türkiye'nin değişik yerlerine gidiyorsun, görüyorsun, evet. ilişki içerisindesin, dinamiklerin farkındasın. Bu ailedeki insan insana ilişki ve kadın erkek ilişkisi konusunda senin de gözlemlerini ve düşüncelerini almak istiyorum. En temelde şunu söylemek istiyorum. Yani ilişkide çok bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇nsanlar evleniyorlar ve sanki bir yarış bitmiş de madalyalar alınmış gibi rahatlar ve yani öyle davranıyorlar hayatlarında ve ilişkilerinde. Ama... E, ...evlendikten sonra başlayan, çok fazla önemsenmesi gereken... ...ve her anına emek sarf edilmesi gereken bir süreç başlamış oluyor. Ve yaşamak istediğiniz yaşamı yaşarken, onun bir parçası olmaya devam ederken... ...bunu çabasız sarf edebilmenin imkanı yok. Yani doğru düzgün yaşamak o her neyse, sizin için doğru düzgün yaşamak... ...bunu yaşamak sadece evlenmekle olan bir şey değil. Evlendim, doğru kadını buldum, tamam artık biz doğru düzgün yaşarız değil... ...sürekli bir çaba sarf etmek zorundasınız. Yani... ...nasıl sabah kalktığınızda vücut bakımı yapıyorsunuz... ...ilişkilerin de bakıma ihtiyacı var. Yani tamam ben artık evlendim... ...o orada yatar, ben burada yatarım... ...arada bir görürüz birbirimizi. Bu değil ki ilişki. Yani sonuçta bir tane hayatın var, ölüp gideceksin... ...kurtlara kuşlara yem olacaksın. Yani orada ne bıraktığın önemli. Evet. E, evlilik... ...bir parça sizin ölümsüzlüğünüzle... ...açılan kapı çünkü çocuklarınız olacak. Onlar sizi ölümsüzlüğe doğru taşıyacaklar. Evet. Ve... Bunu yaparken hiçbir şeyin çabasız sarf edilmesinin e, mümkün olmadığını fark etmeniz lazım. Evet. Mutlaka her şey için ayrı bir çaba sarf etmek zorundasınız. Doğru düzgün yaşamak çaba istiyor. Benim Silifke'de büyüdüğüm, sık sık duyduğum bir şey vardı. Özellikle orta yaşa gelmiş kadınlar söylerler bunu. Ama alan almış, satan satmış. Şimdiden sonra giysen ne olacak, giymesen ne olacak. Güzel olsam ne olacak, olmasam ne olacak gibi böyle bir tavır içerisinde. Bu oldukça yaygın bir e, kavram. Sizler de duymuşsunuzdur, eminim böyle. Ebru'cum ben senin bir e, kitap çıkarmak üzere olduğunu biliyorum. E, bu kitabın konusu ne? Bir ilişki 50 Günde Nasıl Kurtulur ismi. Remzi kitabevinden evinden çıkmak üzere. Evet. E, burada evli bir çift var, iki tane de çocukları var. Ve biz onlarla artık tahammüllerinin tükendiği noktada tanışıyoruz. Evet. Bir müddettir evliler bıkmışlar, sorunlar var çok fazla, baş edemiyorlar. O noktada hayatlarına giriyoruz ve yaşamlarından 50 günü onlarla birlikte takip ediyoruz kitap boyunca. Evet. Çift bir terapiste gitme kararı alıyor evet. ve evliliklerini, ilişkilerini gözden geçiriyorlar. Birbirleriyle olan ilişkileri, çocuklarla olan ilişkileri... Derken bir sürecin içerisinde bir gelişim sergiliyorlar. Ona tanık oluyoruz kitapta. Ebru'cum burada sözünü etmiş olduğumuz ailedeki insan insana ilişki ve karı koca ilişkisi dinamiklerini orada da görebilecek miyiz? Tabii kesinlikle kavramlar o hikayenin içerisinde hepsi var. Evet. Şimdi sen toplumun aile... ...süreçlerini ve bir de bu süreçler içerisinde yetişmiş olan çocukları görme durumundasın. Ve bu süreçler içerisinde çocuklar nasıl yetişiyor? Bir söz vardır, yani şunu sormak istiyorum. Çocuk ailenin aynasıdır derler. Hı hı. Bunu görüyor musun? Kesinlikle ve şunu paylaşmak istiyorum. Çocuklardan ötürü gelir aileler genellikle biz aile terapistlerine. Okuldan yönlendirirler... Veya işte anne baba baş edemeyecek durumu olur, endişelenir, gelir, ah bu çocuğun nesi var diye bize söylerler. Ve %98 diyeyim, hadi %2'lik bir pay bırakıyorum, %98 biz anne babayla çalışmaya devam ederiz. Evet. Çocuğu bir kere beraber görürüz aile sistemine, zaman zaman çocukla da görüşme durumumuz olabilir ama esas olarak sistemi görürüz ve biliriz ki anne babanın çocukla ilişki kurmasındaki problemlerden ötürü çocukta, bir takım sorunlar oluşmaya başlamıştır. O nedenle bir dakika deriz anne baba oturalım şunu bir gözden geçirelim. Nasıl sağlıklı bir ortam yaratılabilir ki bu can o ortam içerisinde sağlıkla gelişebilsin. Kendisi Ve olarak, anne babayla çalışırız sonuç olarak. Kendisi olarak gelişebilsin. Nevencim sana bir sorum var ama ondan önce şimdi bütün bilgeliklerin kaynağı olan sokaktaki vatandaşımıza bir soru <gülüyor> sorduk. Onu bir dinleyelim sonra sana bir sorum olacak. Tamam. Evet Kadın ve erkeğin eğitim düzeyi arttıkça Evlilik kolaylaşır mı zorlaşır mı? Valla çocuğum daha kolaylaşır bence Daha ikisi de aynı görüşe sahip olur Hani kültür birbirini daha iyi anlar bence Bence kolaylaşır daha güzel olur Yani hayat daha anlamlı ve daha güzel geçer bence Neden? Bence herkesin eğitimli olması lazım Yani kadın erkek fark etmiyor çünkü herkesin eğitimde olursa daha iyi olur. Zorlaşıyor. Neden zorlaşıyor? Çünkü her ikisi de ayaklarının üstünde duruyor. Karar vermekte zorlanıyorlar. Cahil insanlar daha çabuk evleniyor. Hayatı tanımadıkları için zorlaşıyor. Neden? Neden? Herhalde ikisi de daha fazla yani düşünürler. Daha çok çatışırlar. Kız arkadaşım üniversiteyi bitirdi. Ee, ben atıldım ve dün beni terk etti. Çocuğumuz olacaktı. Adını koyacaktık. Ama olmayacak yani. Dramatik bir final oldu değil mi? <gülüyor> evet. Ne diyorsun? <gülüyor> Bence eğitim... Yani eğitimin... Sizin nasıl kullandığınız önemli. Yani eğitimi bir yük olarak ilişkinin içine sokuyorsanız... Eğitimli olmak yüküyle ilişkide hareket edemezsiniz ki. O sizin bilgiler... ilişki içerisinde sağınızı solunuzu dolduran ve hareket kabiliyetinizi engelleyen... Şeyler olamazlar ki bilgi kullanılmak için vardır eğer bir şeyi biliyorsanız iki tarafta bir şeyleri biliyorsa ona göre bir hayat kurmuşlardır ama bu kadar ilkel yaşamınızda yani olabildiğince eğitimsiz bir olarak kalmak ve ol olabildiğince eğitimsiz bir eş bulmak kendinize sadece yemek içmek ve üremekten ibaret görmektir yaşamı e bu ne kadar tehlikeli. Biz bir toplumun içinde yaşıyoruz ve siz eğer böyle görürseniz ve böyle gören insanlar çoğunlukta olursa bu sizi sizi yönetenlere kadar yansıacak bir kalitesizliği getirir. Evet. Bunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Benim burada anladığım şu, eğitimi karşıdakini ezmek üzere bir araç olarak da kullanabilir ama o birlikteliği zenginleştirecek bir kaynak olarak da kullanabilir. Kişilere kalmış bir durum ve önerimiz o ki... Ama Ebru senin ilişkilerde, bu terapi amaçlı gördüğün şeylerde kişilerin eğitimli, eğitimsiz olmasıyla ilgili bir gözlemin var mı? Karı, kocanın eğitim düzeyleriyle ilgili. Eğitim düzeyi tek başına belirleyici etken diyemeyeceğim. Daha çok kişinin e, aileden aldığı eğitim daha ön plana çıkıyor öyle bir durumda. Hmm. Yani okul eğitiminden ziyade hmm. kültürle gelen eğitim daha baskın. Oluyor. Aile içi eğitim. Hı hı. Eğitimlerin evet. hası. Yani birisi şöyle söyleyeyim size ortaokul ikiden terk etmiş işte aile işine girmiş kurmuş falan fakat o kadar böyle temel değerleri e, insancıl değerlerle büyümüş ki baktığınız zaman böyle pırıl pırıl öğrenmeye açık şefkatle yaklaşıyor. Ama öte taraftan bakıyorsunuz doktorasını almış fakat çok böyle hiyerarşik değerlerin yaygın olduğu baskın olduğu bir aileden gelmiş. Asarım keserim anlayışı içerisinde. Düzeltin bu karıyı, düzeltin bu çocuğu. O şekilde gelebiliyor. Onun için e, elbette bilgi eğitim önemli. Fakat Levent'e %100 katılıyorum. Nasıl kullandığınızdır anahtar. Ve bununla birlikte aileden alınan eğitim daha baskın ve önemli. Önemli. Biliyorsunuz gazetelere düşmüş bir olay oldu. Ve Türkiye bununla çok ilgilendi. Televizyonlarda, gazetelerde. Yani annesi tıp profesörü olan bir e, kişi e, o kişi kızı tarafından e, e, öldürüldü. E, Acı bir olay evet. Evet. E, bununla ilgili bilmiyorum düşünme olanağı buldun mu? E, gözlem yapma olanağı buldun mu? Takip etme olanağı buldun mu? Bu gibi durumlarda benim aklıma ilk şu gelir hocam. Bu hadise dün geceden bu sabaha olmadı. Yani bu anne kızın ilişkisinde tabii ki tanımıyorum. Şu anda çok varsayım. ...var üzerinde konuşuyorum ama... ...herhangi çok e, trajik bir hadise yaşanan ailede... ...olaylar bir geceden sabahına oluşmaz. Muhakkak bunun bir hikayesi var. E, dolayısıyla bu olaylar ola gelirken... ...bu ilişki zehirlendiği vakit... ...birbirimize karşı böyle... nadan tavırlar takındığımız bütün o zamanlar boyunca... ...bir şeyler yapmak lazımdı. Evet. Yani bir hikayesi var... Evet. Ve beklememek lazım. İlla evet. kötü bir şey olsun, illa artık bir çığlık hmm. beklememek lazım. Evet. Demek için biraz önce senin söylediğin bir şey vardı. Olmuş bitmiş değil. Sürekli biz bu ilişkinin içinde olduğumuzun bilinci içerisinde ne gidiyor, ne oluyor konusunda böyle 24 saat yaşadığımız bir bilinç olması durumundan bahsetmişti Senin de söz ettiğin o. Kesinlikle. Bu sadece karı koca ilişkisi için değil bir Ailenin tümüyle ilgili, çocuklarıma ne oluyor, neden gözleri hüzündü, neden benim bu çocuğum bugün mutsuz, hırçınlığın bilincinde olarak sürekli bir, ben diyorum ki çocuk yetiştirmek ince nakış gibi bir şey. Sürekli böyle nakış yapma durumundasın, ona, ona sohbet adını veriyorum. Bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bizler çocukları çocuk olarak görüyoruz, haliyle. Ama hiç mesela şöyle bakmıyoruz, hepsinin uzun ömürlü olmasını istiyoruz ama hiç biz çocuklarımıza şöyle bakıyor muyuz? Bu çocuk ileride, umuyorum ki hepimizin çocukları öyle olacak... ...birilerinin dedesi olacak. Biri, birilerine dede de yetiştiriyorsunuz aynı zamanda. Birilerine, kendi torunlarınıza, baba da yetiştiriyorsunuz aynı zamanda. Ya da anne de yetiştiriyorsunuz. Benim iki oğlum olduğu için hep erkekten örnek veriyorum. <gülüyor> Çok maskülen bir durum oluyor ama o, evet. o, maalesef az alışkanlığı oldu bende. Anne de yetiştiriyorsunuz. Evet. Anneanne yetiştiriyorsunuz. Babaanne yetiştiriyorsunuz birilerine. Evet. Siz, yani bu zincir ya, ölümsüzlüğün zinciri, kalitenin de zinciri olabilir bu. Evet. Nevencim, o kadar farkındayım ki, ne kadar önemli bir şey söylediğinin, ben çocuğumu yetiştirirken sadece kendi ayaklar üzerinde duran, mutlu, coşkulu, güçlü bir insan yetiştirme bilincinin ötesinde, ben torunlarımın da annesini, torunlarımın da babasını yetiştiriyorum bilinci, çok güçlü. Bu kızıl bilincine benziyor. Biz geleceğe torunlarımızdan ödünç aldık. hadisesi. Kızıl değerlik var mı abi? Yok, onlarda Türklük var. Ha, tamam, oldu. Diyormuşuz ya hayıra. Ha. Evet, evet, doğru, doğru. Evet. Şimdi burada konuklarımıza sormak istediğim bir şey var benim. Şimdi kız evlenme durumunda eğitimli bir potansiyel eş bakma durumunda. Erkek evlenme durumunda eğitimli bir kız arama durumunda. Erkek eğitimli olsa dahi kızın eğitimli olup olmamasıyla, kızın eğitimli olduğu zaman eğitimli bir erkek arayıp aramaması konusu. Şöyle bir mukayese ettiğiminde, bu konuda kızlar mı daha duyarlı yoksa erkekler mi daha duyarlı? Eğitimli bir kız mı eğitimli bir erkek bulma konusunda daha duyarlı? Eğitimli bir erkek mi eğitimli bir kızla evlenme konusunda daha duyarlı? Merak ediyorum sizin gözlemlerinizi. Bizim toplumumuzda nasıl gelişiyor bu? Mikrofonu verelim. Eğitimli bir kızın eğitimli bir erkek bulma konusunda daha duyarlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer e, kız eğitimliyse ki toplumumuzda... E, yani bütün olarak bakarsak eğitimli kız sayısı daha e, hani bizim için önemli ve daha az diye düşün, düşünüyoruz. E, eğer kız eğitimliyse mutlaka eğitimli bir erkek istiyor. Ama e, biraz daha, yani bir erkek için her zaman evlenecek kızın eğitimi çok önemli olmayabiliyor. Yani çok da şey aramıyor doğrusu. Güzellik evet. arıyor özellikle. Yani yani e, Kızlar için aranan faktör eğitimden öte birazcık da güzellik oluyor. Güzellik oluyor. Evet. Evet. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Aslında evlilik, ben Ebru'ya katılıyorum. Rollerle örülü bir düzen. Her zaman insan hayat eşi aramak amacıyla yola çıkmıyor maalesef. Sosyolojik olarak üzerimize konmuş bir takım... Sorun, sorumluluklar nedeniyle de evlenebiliyoruz. Bu bütün toplum adına söylemeye çalıştığım bir şey. E, bu nedenle erkeklerin e, eşlerinin eğitimli olmaları konusunda çok da ısrarcı olmamaya bildiklerini gözlüyorum. İlim kadarıyla durum bu. Evet. Ama eğitimli bir kadın özellikle de bir hayat eşi olarak tercih ediyorsa, tercih etmeye evet. çalışıyorsa evet. eğitimli olmasına özen gösteriyor sana. evet Evet, peki. Değerli izleyenler, Şimdi bir sokak röportajımız var. O sokak röportajından döndikten sonra evlucum sana bir soru sormak istiyorum. Bakalım ne sorduk ve ne cevap aldık. Şimdi herkes tarafından bilinen ünlü biri olsun ister miydiniz? İstemem. Neden? Kıskancım ben. <gülüyor> İstemem. Neden? Ee, ya sonuçta kıskançlık var tabii. Bir de e, aklını çelmesi babında insan sonuçta içgüdüleriyle yaşayan bir şey. Yani ne kadar insan gibi düşünsek de içgüdülerimiz var. Yani bence onlara yenik düşebilir. Hayır istemezdim. Neden? Bir kere eleştirilere çok açık oluyorsun. İkincisi her şeyin göz önünde oluyor. Özel bir aile hayatın olmuyor. Üçüncüsü de ben çok kıskanç biriydim herhalde kesinlikle istemezdim. Benim samimiyetlikle söylüyorum. Bana bağlı biri olacak. Ses isterdim. İsterdim tabii. Mesela e, kim diyeyim? Kemal olsa olsaydı hiç ben olmazdı yani. Herkes beğensin ama benim olsun. Bu sizi rahatsız etmez mi peki? Yok etmez yani. Sonuçta benim. Hayır. Neden? Ya çok peşinden koştururlar ünlülerin ya. Çok sakat bir durumu. <gülüyor> <gülüyor> Dürüst, çok güzel cevaplar. Evet. <gülüyor> evet, şimdi arkadaşların sakat durum olarak nitelendirdiği şey... E, ...ilişkide karşılıklı olarak aksayabilecek bir takım durumlara aslında dikkat çekmek istiyorlar. Ve bunların olması için eşinizin ünlü olması da bir koşul değil doğrusunu isterseniz. E, eşiniz ünlü olmadan da bir evlilikte pek çok aksayabilecek olan durum var. Ama spesifik olarak bu soruya bakarsanız bana sorduğunuz için söylüyorum, eşim de ünlü olduğu için... E, kendi adıma son derecede gurur duyuyorum. Çünkü beğenilen birisi, başarılı birisi. Çok daha yakışıklı buluyorum Levent'i ayrıyeten. Ve Eyvallah. insanların <gülüyor> evet. onu beğenmesi benim gururumu besliyor. Onu söyleyebilirim. E, evet. Ben bir rahatsızlık hissetmiyorum. Ve o seni çok bilinçli olarak seçti. Tabii. Ve seçmeye. Bu arada seçmeye devam ediyorum ama bir de şöyle bir durum var. bunu çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, biz birbirimizi tanıdığımızda... İkimizi de kimse tanımıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Kendi ailelerimiz ve arkadaş çevremiz dışında. Ki ben hani insanların genellikle tanındığı bir işi yapıyorum. Tiyatro oyunculuğu yapıyorum. Ama tekrar ediyorum. Bizim ilişkimizle birlikte olan bir şey bu. Ve bu bizim ilişkimizde hiçbir zaman problem olmadı. ya Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Benim tanınıyor olmam, benim celebrity dedikleri bir durumda olmam... Asla bizim aramızda muhabbeti bile edilen bir şey olmadı. O benim işimin bir getirisiydi. Hani ben tanınan biriydim ve Ebru beni o yüzden seçmedi ki. Ben çok zengin biriydim Ebru beni o yüzden seçmedi ki. Biz evlendik, birlikte yola çıktık hayatta. Hayat bir, birimizi bir yerlere, birimizi bir yerlere getirdi. Ve devam ediyoruz hayatta. Bu takım, üstümüze takılmış bu payeler bizim hareket alanımızı engellemiyor. Biz ilişkimizi yaşıyoruz. Ben Levent'im, o Ebru bir evimiz var, çocuklarımız var. Oraya ne şöhret girer ne de şöhret orada bir problem olur. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben zaten bunu biliyordum ama Türkiye'nin bunu duymasında gerçekten benim katkım olduğundan dolayı çok mutluyum. Şunu söyleyebilir miyiz Ebru? Eğer ilişkide çatlaklıklar varsa, sağlıksız durum varsa şöhret bunun hemen ortaya çıkmasına belki bir ortam hazırlar. Ha. Ama ilişki sağlamsa ha. ve... Böyle bizim can cana dediğimiz. iki özlerin yolculuğu zaten sağlam değerler üzerine kurulmuşsa o zaman yolculuk devam ediyor. Öbürü baharatı oluyor şeklinde. Kesinlikle. Beraber sizin güzel anlarınızla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Siz e, hem insan insana hem karı koca olarak bir şeyler beraber yapıyorsunuz, tadını çıkarıyorsunuz. Neler yapıyorsunuz? Ne gibi faaliyetleriniz oluyor? Tabii şimdi iki tane böyle aslan gibi oğlunuz var. Evet bir tanesi 5 yaşında biri 7 aylık. Evet. İki oğlumuz var. Mesela dün akşam süper keyifli Ada, zaman geçirdik. Ada 5 yaşında. Ada 5 yaşında Batu 7 aylık. 7 aylık. Ee, hemen aklıma o geliyor. Çünkü dün akşam hatta, ay dedim ne kadar güzeldi bu akşam değil mi? Bizim böyle Levent yaptırdı kocaman bir yatağımız var. Evet. Bunu düşünerek. <gülüyor> Bunu düşünerek yaptırdı onu özel. Hakikaten evet. kocaman bir yatak ve dördümüz o yatağın üzerindeydik. Ve bir sürü kitaplar, dergiler falan vardı böyle yatağın üzerinde. Adaya Define Adası'nı. Okuyordu Levent. Ben Kadir Özer'in bir kitabını okuyordum o arada. Batu böyle onun muşamba gibi resimli şeyleri var filan. Yani böyle çok keyifli. Evet. Dördümüz. Evet. Hem oynuyoruz hem sohbet hem okuyoruz filan. Böyle evet. çok keyifli bir zamanı. Buraya gelirken böyle Batu'yu tanımladınız. Onu yeniden yapmanızı <gülüyor> rica edeceğim. Ya, o önemli çünkü biz Ebru ile ben ikimiz de enerjisi yüksek insanlarız. Hayatı biraz yukarılarda yaşayan insanlarız enerji anlamında. Ada haliyle öyle bir çocuk of, oldu. Evet. Ada çok yukarılarda <gülüyor> yaşayan bir çocuk. E, Batu hiç üçü bize benzemiyor. Batu çok sakin, sürekli gülüyor, çok mutlu. Bir de böyle tabii şimdi tombiş, ha. yani 7 aylık bayağı tombiş. Kafası da kabak tamamen <gülüyor> doğduğundan beri açık renkli muyum? böyle. Oturan buda gibi. <gülüyor> Gayet sakin. Böyle sanki bir bilgeliği varmışçasına gülümseyen öyle çok keyifli bir bebek. Oturan bu da ilginç bir tanım oldu. Evet. Onu ben başka biliyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> bu aynı mı biliyorsunuz? Yok oturan bu da bu. Bu da bu aynen öyle. Oturuyor Konsolos diyoruz biz aramızda <gülüyor> aramızda ora gülüyor. Gülersen evet, gülüyor ve. Batu sayesinde sizde ne kadar yüksek enerji içinde olduğunuzu ve bir seçim olarak da sakin olabileceğinizi farkına vardınız değil mi? Evet evet <gülüyor> <üçümüz> de <gülüyor> bir, bir değişim içindeyiz bir sakin evet. <gülüyor> ortağımız var. Evet. Değerli izleyenler kısa bir ara veriyoruz sohbete devam edeceğiz. Değerli izleyiciler bugün sevgili konuklarımızla bir sohbet oluşturduk. Bu sohbeti devam edeceğiz. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi konuştuklarımızı şöyle bir bugün konuştuklarımızı toparlamak istiyorum. Her şeyden önce söylemek istediğim şu. Ey Türkiye, şunu hiç unutmayalım. Evlilikte iki temel boyut var. Bir tanesi insan insana bir ilişki. Kadın erkek ilişkisinin ötesinde bir durum bu. Kadın olsun, erkek olsun. İnsan insana bir ilişki. Biliyor musunuz bir keresinde ben otobüs servisine binmek istedim. Çantasını koymuş kadın. Ve en arkada boş bir yer var. Elimde bavulla oraya gitmek zor. Oturmak istedim oraya. Ve kadın şöyle bir baktı. çantasını kaldırmadı. Kafasını döndürdü. Çantanızı kaldırırsanız oturabilirim dedim. Arkada boş yer var dedi. Ben buraya oturmak istiyorum dedim. Çok rahatsız bir şekilde çantasını aldı, böyle döndü pencereye. Çok rahatsız olduğu belliydi. Oturdum, Allah Allah dedim ya, ne kadar kaba bir şey bu. Ve bende jeton 2-3 dakika sonra düştü. Ben Silifke çocuğuyum. Oradan geldiğimden dolayı hemen anladım ama 25 yıl yurt dışında bulunduğumdan dolayı farklı görüşler de gelişmiş bende. Farkına vardım ki o kadın bana erkek olarak bakıyordu. Ben ona insan olarak bakıyordum. Şimdi bir toplum düşünün. İnsan insana ilişki geliştirmeye ailede fırsat verilmiyor. Sen kız çocuğusun hadisesi var. Biraz önce bahsetmiş olduğun roller. Şimdi evlendiğimiz zaman istesek de istemesek de doğa şu ki bu ailede mutlaka insanız. Kadın da erkek de insan. İnsan olmak ne demektir? Ait olmak, birey olmak dengesini isteriz. Umursanmak isteriz insan olarak. Kabul edilmek isteriz. Bizi olduğumuz gibi kabul edilmesini isteriz. Biz bu süreç içerisinde değerli olmak isteriz insan olarak. Güvenilmek isteriz, sevilmek isteriz insan olarak. Öbür boyut kadın erkek ilişkisi. Önemli mi? Hem de nasıl önemli. Bu önemli boyutta biz gerçekten kadın olarak farkına varmak isteriz, erkek olarak farkına varmak isteriz. Çok güzel bir enerji cıvıltığı. Birisi diğerinin yerini alamaz. Eğer evlilikte insan insana ilişkiden kaynaklanan sorunlar varsa, karı koca ilişkisiyle onu çözemezsiniz. O ayrı bir şey. İnsan insana sorunları insan insana ilişki içerisinde çözmemiz lazım. Karı koca ilişkisinde sorunlarımız varsa, aman boşver bunları deyip insan insana ilişkilerle de çözemezsiniz. Orada onun ayrı bir gereksinmesi var, ayrı bir yeri var. Biz evlenmeden önce bunun her ikisinin de farkında olmamız lazım. Şimdi genellikle tabi bu evrim o şekilde işliyor ki, Geleceğin garantisi olması bakımından bu enerjiye o kadar bir şekilde çalışıyor ki... ...İngilizce'deki infatuation kelimesinin karşılığını tam Türkçe'de bilemiyorum ama... ...yani cinsel enerji bizi çok baskın bir şekilde böyle seçmeye doğru getiriyor... ...ve evlilik kururken kadın, erkek demiştiniz ya hani... Kızın güzel olması önemli, okumuş, okumamış, kafası çalışıyormuş, çalışmamış önemli değil. O şekilde baktığın zaman güzel olsun yeter abi hadisesi var. Bu ileride sorunların temelini atıyor. Onun için bizim yolculuğumuzla insan insana ilişki kurabilecek bir olgunluğa ulaşmamız lazım. Bizim eşimizi kadın olarak görebilecek, eşimizi erkek olarak görebilecek bir olgunluğa ulaşmamız lazım. Bu ikisi bir araya geldiği zaman hakikaten dengeli, anlamlı coşkulu ve güçlü bir evlilik. Ve bu evlilik içerisinde doğan çocukların mutlu, olabileceği en iyi şekilde olmuş, yetişmiş. Sadece bizim çocuğumuz olarak değil, ileride torunlarımızın annesi babası olarak da canlı ve değerli insanlar olması mümkün olacak. Bizimle beraber olduğunuz için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki programda buluşmak üzere. Hoşçakalın efendim.